Merhaba, Bir Söz Küçüğü'n programında daha birlikteyiz. Bu hafta Yapımcılar ekibinden bendeniz, sizlerle birlikte olacağım. Bu haftaki konumuz 26 Eylül 2008 Cuma akşamı Avrupa'nın farklı kentleriyle eş zamanlı olarak İzmir'de ve İstanbul'da düzenlenecek olan bilim şenliği. Programımıza konuk olarak da Tayfun Yılmaz ve Murat Çakan geldiler. Bu şenliği bizlere anlatmak için hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Merhaba benim ismim Tayfun Yılmaz. Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Merkezi Ebiltem'de görev yapmaktayım. Ee, İzmir'den e, İstanbul'a e, hem İzmir'de hem İstanbul'da gerçekleşecek olan Avrupa Bilim Eğlence Gecesi'nin e, iki merkez arasındaki koordinasyonunu sağlamak üzere görevli olarak gönderildim. Ben e, Murat Çakan, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. ...2007 yılının Kasım ayından bu yana da Taşkışlı'da bulunan İstanbul Türk Üniversitesi Bilim Merkezi'nin yöneticiliğini üstlenmekteyim. 26 Eylül'de aslında koordinasyonu Ebiltem tarafından sağlanan, iki seneden beri sağlanan bu Bilim Eğlence Gecesi'nin ilk kez İstanbul ayağını biz üstlenmiş olacağız. Tayfun Bey ile 26'sı için beraber çalışıyoruz. Peki Avrupa ve Bilim Eğlence Gecesi nedir? Avrupa Bilim Eğlence Gecesi Avrupa Birliği'nin oluşturmuş olduğu çerçeve programlarından altıncısında başlatılmış olan bir AB projesidir. Tüm diğer Avrupa Birliği projeleri gibi buna da kurumlar başvuruyorlar açılan çağrılara ve açılan çağrılara yapılan başvurular Avrupa Birliği tarafından değerlendiriliyor ve ondan sonra kurumun bu projeyi kazanıp kazanmadığına karar veriliyor. Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Merkezi Ebil Tem, İki yıldır e, bu projeye başvurmakta e, ve iki yıldır da bu projeyi üstlenmekte. Dolayısıyla iki yıldır e, Avrupa Bilim Eğlence Gecesi İzmir'de gerçekleştiriliyor. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek. Avrupa Bilim Eğlence Gecesi kısaca 6. çerçeve programında başlamış ve 7. yıldır de de devam etmekte olan bir AB projesidir. Peki e, AB bu etkinliği ne zaman başlamıştır? Yani biz üçüncüsünü düzenleyeceğiz fakat daha önce de, de var mıydı? E, tam olarak başladığından itibaren zaten Türkiye olarak bu etkinliği biz de organize ediyoruz. Üç yıldır Avrupa Birliği de bu geceyi bu sene üçüncü yılı olmak üzere düzenliyor. E, Avrupa'nın çeşitli yerlerinde aynı anda gerçekleştirilecek. Biz de üç yıldır zaten bu etkinliği burada Türkiye'de gerçekleştirmekteyiz. Peki e, bu etkinliği kimler düzenliyor? E, Türkiye'de bu etkinliği gerçekleştiren kurum kuruluşlar ve kişiler kimler? Bugüne kadar daha önceki iki yılda Ebiltem çeşitli kurumlarla ortaklıklarla bu etkinliği düzenledi. Bu yılki etkinliğin de genel koordinatörlüğünü yine Ebiltem yapıyor. İTÜ Bilim Merkezi ortaklığı ve İzmir Fuar Anonimi Şirketi yani Kültür Parkın organizatör ve yürütücü kuruluşu da yine ortaklardan bir tanesi. 40 ülkeyle aynı anda İstanbul ve İzmir'de de Avrupa Bilim Eğlence Şenliği başlıyor olacak. Yani bireylere değil de kitlelere hitap ediyorsunuz burada. Çocuklar, halk, gençler herkese hitap ediyorsunuz. Evet. Çok küçük bir düzeltme yapabilirim arada. 28 ülkede 80 şehirde aynı anda aynı gece gerçekleştirilecek etkinlik. <gülüyor> Özür dileriz Hı -hı, o yanlışımızdan dolayı. Peki gelen misafirleri neler bekliyor? Bilim Eğlence Gecesi'nin içinde pek çok farklı etkinlik olacak. Öncelikle bir sahnemiz olacak ve bu sahnede çeşitli müzik ve dans gösterileri yer alacak. Ki bu, bu müzik ve dans gösterilerini sergileyen insanlar da üniversite personeli ve akademisyen insanlar. Yani burada da bilim adamlarının yapacağı çeşitli müzik ve dans gösterileri diyebiliriz. Bunun dışında çok e, çeşitli farklı sergiler mevcut yine bilimsel konularda ve çok çeşitli konularda çevre bilinci vesaire konularında e, çok çeşitli gösteriler mevcut. Roket gösterileri, e, gözlem evi e, örneğin e, şimdi aklıma gelen e, ters bisiklet gösterisi gibi hepsini de aslında söylemesek belki e, sürpriz de olur. E, bunun yanında tabii ki etkinliğin temelini ve merkezini İTÜ Bilim Merkezi'nde yer alan deneyler oluşturacak. E, bu deneyler e, genellikle tabii ki gençlere ve çocuklara hitap edecek yapıda kurgulanmış deneyler. Ve bu deneyleri yine görevli olan öğrenci arkadaşlarımızın sunumlarıyla ziyaretçilerimize sergileyeceğiz. Bunun dışında bir de çok önemli e, yer alacak olan etkinliklerden biri e, medrese, felsefe okulu ve üniversite Adını verdiğimiz üç konseptte konuşma merkezleri kurulacak. Üniversiteden hocalarımız, profesörlerimiz bu noktalarda ilgili konularda sohbetler düzenleyecekler ve misafirlerimizle karşılıklı fikir alışverişi içeren sohbetler gerçekleştirecekler. O noktada ben araya girmek istiyorum. E, Açık Radyo'nun da e, programlarına konuk olan e, Miktat Bey, Miktat Kadıoğlu e, bizim İslam Teknik Üniversitesi'nin profesöründen birisi. E, kendisi örneğin bu gecede e, yanılmıyorsam iklim değişimi üzerine e, ve galiba birazcık da afet bilinci üzerine çok emin değilim. E, o konuda bir e, konuşma yapacak. Onun dışında yine İTÜ profesörlerinden, elektrik, elektronik fakültesi profesörlerinden Atilla Bir hocamız bir gökbilimci, Osmanlı gökbilimcisi olan Taküvid'in üzerine konuşacak. Bu konuşmalar yaklaşık beş veya altı tane konuşmacı olacak bu konuşmalarda. Peki Avrupa Bilim Eğlence Gecesi'nin amacı nedir? Avrupa Bilim Eğlence Gecesi'nin amacı bilimi kitlelerle kaynaştırmak ve birleştirmektir. Şöyle ki e, günden güne e, Avrupa çapında e, gözlenen bir eğilim insanların e, özellikle gençlerin akademisyenlik yolunu ve kariyerini tercih etme eğilimlerinin azaldığı yönünde. E, dolayısıyla... Bilimi gençlere ve özellikle çocuklara sevdirmek, bilim adamlarının da hepimiz gibi normal insanlar olduğunu ve örneğin sanat faaliyetleri, müzik ve dans gösterileri gibi gösterileri de gerçekleştirecekleri için o gece hepimiz gibi halkın içinden insanlar olduğunu gençlere bu farkındalığı yaratmak gençler arasında ve bilimi kitlelerle kaynaştırmak ve gençlerin ileride akademisyenlik yolunu tercih etmeleri için onlara bir bilinç aşılamak. Baktığımız zaman bilim adamlarının ve halkın halk tarafından bilimle uğraşan insanların sayısı oldukça az. Yani siz de söylediniz bilimle uğraşan insanlar da bizden birer insan. Hani halktan birer insan ama bu bu şekilde bakılmıyor. Yani bunun nedeni nedir? Neden insanlar bilimle uğraşmıyor? Neden bilim adamlarının sayısı az? Ben e, şu 8-10 aylık deneyimim üzerine e, bir şeyler belki söyleyebilirim bu konuda. E, tahmin ediyorum, e, bilimin e, günlük hayattan kopuk bir olgu olduğu sanısıyla hareket ediyoruz, çoğumuz. E, dolayısıyla e, hayatın içindeki oluşumları, günlük hayatımızda karşılaştığım, karşılaştığımız olguları e, tamamıyla sanki hayatın içinden zaten başımıza gelebilecek şeyler olarak görme eğilimine sahibiz. Oysa bunların hepsinin arka planında bilimsel bir gerçeklik yatıyor. Evet. Eğer bu aradaki ilinti, aradaki bağlantı kurulabilirse, insanlar aslında bilimden korkmuyorlar. Demek ki onlara, ya da onlara demeyelim, sekter bir görüş belirtmeyelim, hepimizin aslında aklında tutması gereken önemli bir bilgi var. Hayattan kopuk bir şey değil bilim. Yani bir gök gürültüsü, bir bulutun oluşumu veya işte bir, bir don olayı, bütün bunlar aslında... Bilimsel bir arka plana dayanıyor ama günlük hayatımızı son derece etkileyen şeyler. Biz bilim merkezinde yaptığımız deneylerde sürekli bu konuda e, ki eksiklerimizi gidermek istiyoruz. O yönde çalışmalar yapıyoruz. Eğer küçük yaşlardan itibaren bu bağıntı kurulursa, Ondan sonraki senelerde zaten içselleşmiş oluyor ve üniversite yıllarında hepimizin ya da lise yıllarında hepimizin sıkıntı çektiği fen dersleri, matematik dersleri zevkli hale gelebiliyor. Bizim amacımız bu. Siz de söylediğiniz hani fen dersi eğlenceli hale getirmek, korkmamamızı sağlamak. Evet. Baktığınız zaman dördüncü sınıfta fen dersleri başlıyor. Evet. Ve öyle bir şekilde veriliyor ki aslında formül, formül, formül, fen bir formüldür şeklinde veriliyor ve Beşinci, altıncı sınıfa geçildiğinde öğrenciler korkuyor fen ve matematik dersinden. Oysa ikinci sınıfta formül şekline değil de deneylere dayanarak bir fen dersi verilse çocuklar biraz daha fen sevmez mi? Yani aslında fen dediğiniz gibi bir don olayı, bir yağmurdur. Bunu deneylerle çocuklara söyleyip çocuklara anlatılsa çocuklar fenden bu kadar korkmaz gibi geliyor bana. Sizce de öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Bir de şu eklemeyi yapmama izin verin. Aslında sadece fizik, kimya, biyoloji gibi dersleri e, düşünmek istemiyorum ben bu konuşmaları yaparken. E, bilim dendiği zaman e, örneğin e, bir e, arkeoloji o da bir bilim. Bir sosyal bir bilim ama aynı zamanda giderek e, e, pozitif bilimlerin e, daha da yardımını alan bir bilim. Daha fazla giderek daha fazla yardım alan bir bilim. Dolayısıyla buna yine böyle e, işte... Fiziki bilimler ya da işte kimya, fizik, biyoloji, matematik gibi bakmamak lazım. Bu Türkiye'de çok e, yanlış e, düşünülen bir konu. E, anneler, babalar genellikle fen derslerinin, matematik derslerinin çocuklarının iyi olmasıyla övünüyorlar. Diğer dersler sanki dersten sayılmıyor gibi. Bence böyle bir şey var. Ben bir makine mühendisliği okumuş bir insan olarak e, bunu çok sık gözlemliyorum. Bir övünç vesilesi yapıyorlar Fiziğin, matematiğin iyi olması ama örneğin tarihin kötü olması onlar için çok önem arz etmiyor. E, bu bence yanlış bir görüş. E, çok yönlü olmak, hayata çok yönlü bakmak ve e, disiplinler arasında bağlantılar kurmak çok önemli. E, o zaman açılımlarınız çok fazlalaşıyor. E, bizim bilim merkezinde e, üstüne basarak e, vurguladığımız konulardan birisi de bu. E, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı bu konuda? Katılıyorum. Bence öğrencilere özellikle derslerde biraz önce senin de bahsettiğin gibi formül formül formül yerine daha önce de konuşmuştuk konuşmuştuk bu konu üzerinde daha uygulamalı bir eğitim verilse çok daha faydalı olur diye düşünüyorum. Öğrenciler o bilimsel gerçeğin Günlük hayatlarında hani hep söylediğimiz bir laf vardır. İyi de bunlar günlük hayatımızda ne işim ne işimize yarayacak gibi hani bir klişe vardır. Öğrenci günlük hayatında o deneyin veya o bilimsel gerçeğin o hayatını nasıl etki ettiğini çok daha iyi gerçek ve gözünün önünde olurken görebilirse hem bu çok daha yerleşik bir şekilde onun zihnine oturur hem de bunun neden öğrendiğini bilir ve ileride bunu kullanabilir. Şimdi yeni bir müfredata da geçildi işte çocuk öğretmen her şeyi çocuğa öğretmeyecek öğretmen sadece yol gösterici olacak çocuklar araştırıp bulacaklar bunun içinde yeni kitaplar basıldı mesela bizim fen kitaplarımızda sadece deney var çok küçük bir kısım anlatılıyor buradan da zaten anlatılan kısımda da hep sana sorular soruyor sen senin deney yapmanı istiyor orada verdiği deneyi yapıp bunu bulmanı istiyor ama baktığınız zaman çoğu okulda fen laboratuvarı yok. Fen laboratuvarının eksikliğinden öğrenciler ve öğretmenler deneyleri yapamıyor. Öğretmen belli bir yere kadar müfredatın uygun gördüğü yere kadar anlatıyor. Gerisinde çocuklar eksik kalıyor. O zaman buradan e, okullardaki eksiklikler de aslında çocukların biraz soğumasını sağlamıyor mu fenden? Kesinlikle katılıyorum. Aslında niyet olarak ve yaklaşım olarak bence doğru. Yani bir öğrencinin o günkü derse hazırlanarak, araştırma yaparak, çalışarak gelmesi bir kere baştan o günkü dersin verimini çok çok arttıracaktır, öğretmenin işini çok kolaylaştıracaktır ve öğrencinin zihninde bu konunun pekişmesine çok çok çok olumlu etki yapacaktır. Ancak tabii ki hani internetten kes yapıştır, öğrenci hiç okumadan bu tip bir araştırmayı yapıp öğretmenine sırf hani ödev olsun diye getirmemeli ve onun üzerinde bizzat çalışmalı. Bilim ve eğlence gecesinin etkinliklerinden biraz daha bahsedelim mi? Neler yaptınız mesela İzmir Ayağı'nda? Nasıl geçti? Evet önce İzmir ayağından bahsedeyim her ne kadar Açık Radyo İzmir'de yayınlanmıyor da olsa ki biz İzmirliler olarak bunu dört gözle bekliyoruz İnşallah böyle bir hizmette yakında bizlere sunulur hazır burada misafirken bunu da ben Açık Radyo yöneticilerine iletmek istiyorum. Ee, İzmir ayağı 2 yıldır yapılıyor tabii ki bu yıl 3. senesi. Dolayısıyla İzmir'deki arkadaşlarım e, ki geçtiğimiz yıllarda ben de dahildim o kadroya. Bu konuda çok tecrübeliler. Ee, rakamlarla konuşursam aslında çok daha etkili olacaktır. İlk yıl 2000 davetli geldi. İkinci yıl 3500 davetli geldi. Davetiye sayısının kısıtlaması dolayısıyla bu rakam böyleydi. Talep 5000'di. Bu yıl arkadaşlarımdan aldığım e, bazı bilgilere göre... 10.000 civarı davetiye dağıtımı gerçekleşmiş 3.000 ta tane daha yeni bastırıyorlar şu anda yani İzmir'deki çok büyük bir organizasyon olacak. Tabii ki bunda yıllardır aynı yerde gerçekleştiriliyor olmasının ve halkın bu etkinliği artık iyi tanıyor olmasının da etkisi büyük. Ee, İzmir'de Kültür Park'ta gerçekleştirilecek. İzmir'in en merkezi mekanında. Geçtiğimiz iki yıldan farklı olarak, geçtiğimiz iki yıl e, bir özel okulumuzun e, tesislerinde gerçekleştirilmişti. Bu yıl tüm İzmirlilere açık ve daha ulaşımı kolay olması açısından Kültür Park'ta gerçekleştiriliyor. Peki ben bir şey daha sormak istiyorum. 26 Eylül gecesi deniliyor. Belli bir saat var. Mı başlamak için kaçlı kaç arası bunu da söyleyelim. Evet, 6 gibi başlayacağını biz öngörüyoruz etkinliğin. Ancak açılış konuşması ve İstanbul'un tabii ki özellikle Ramazan ayında olmamız dolayısıyla trafik problemi bunu biraz sarkıtacak. Açılışımızı 6.30'da yapacağız. Çok kısa bir açılış töreni olacak. Ee, hemen akabinde tabii ki e, iftar vakti geldiği için e, açılış töreni sona erecek. Saat 7'ye 10 kala gibi ve ondan sonra tabii ki oruçlu olan e, misafirlerimiz orada mevcut olacak olan gıda alanlarında iftarlarını açabilecekler. E, ondan sonra e, ziyaretçilerimiz bütün etkinliğe dağılıp e, çeşitli etkinliğin içinde bulunan e, noktaları ziyaret etmeye başlayabilecekler. Bu saatler İstanbul için de geçerli değil mi? Tabii tabii. 18-18.30 gibi başlayacak Tayfun Bey'in söylediği gibi. Hı -hı. E, gece yarısını biraz geçe de bitecek. Bitecek. Peki e, İTÜ'nün yaptığı çalışmalardan biraz bahsedelim. İstanbul Teknik Üniversitesi olarak yaptığınız e, etkinlik ve projelerden bahsedecek olursak evet. neler söyleyebilirsiniz? Ben izninizle önce şeyle başlayayım. Bu İTÜ Bilim, pardon Avrupa Bilim Eğlence Gecesi'nde neler yer alacak? Ondan sonra birazcık da İTÜ'nün projelerinden Hı -hı. bahsedeyim bu konudaki. Tabii. E, Şimdi yaklaşık 20 küsur kadar kurum, kuruluş bu etkinlikte yer alacaklar. Bunlardan kısaca bahsetmem gerekirse ya da örnek vermem gerekirse, örneğin bir Muci Çocuk Bilim Parkları Yaptırma ve Geliştirme Derneği var. Onlar yaptıkları deney, fizik deney standlarıyla katılacaklar. Bir Çekmeköy Gönülleri, Ümraniye'den Çekmeköy Gönülleri Derneği, ee, katılacaklar. Onlar da bir takım deneyler yapacaklar. Aktivitelerinden bizi haberdar edecekler. Lokman Ekim Sağlık Vakfı ile birlikte gelecekler. Ee, onun dışında Şişli Deneme Bilim Merkezi bir stand lakin e, o gecede bulunacak. Ee, Türk Astronomi Derneği'nin katılımını bekliyoruz. Ee, bu arada şunu da belirteyim. 2009 e, Galileo'nun e, gözlem, ilk gözlem yaptığının 400. yılı. Dolayısıyla bu yanılmıyorsam UNESCO tarafından ilan edilmiş bir Galileo 400 yılı olacak 2009. Bu yıl içerisinde yapılacak etkinlikleri bu gecede programına edinmek mümkün olacak Türk Astronomi Derneği vasıtasıyla. Hı hı. Onun dışında geçmiş aylarda İstanbul'da açılmış olan, Doğuş otomotivde açılmış olan bir Einstein sergisi vardı. Onun bilgi panolarını biz sergileyeceğiz. Dolayısıyla o sergiyi kaçırmış olanları... ...davet ediyoruz, buraya gelip en azından bilgi panolarını görebilirler, Einstein hakkında bilgi edinebilirler. Bir takım okullarımız var, örneğin MEF Okulu, Erkin Kan Okulu, Özel Kemer Lisesi... ...bu okullar gelecekler ve öğrencileri vasıtasıyla etkinliklerde bulunacaklar. Tayfun Bey'in başta söylediği gibi bir roket etkinliğimiz olacak, bir takım Tangram etkinliklerimiz olacak... Ee, ...bunun gibi etkinliklerle... E, ...bir de GEA var, onu da unutmadan söyleyeyim... ...bir arama kurtarma ekoloji derneği, GEA... ...onlar da katılacaklar, deprem eğitimi verecekler... ...aynı zamanda... ...su ve yaşam e, başlıklı bir... E, ...karikatür sergisi de... E, ...sergileyecekler... E, ...dolayısıyla gördüğünüz gibi bayağı renkli bir... E, ...katılım olacak. Bizi ee, çok güzel bir gece bekliyor yani. Evet, evet emin olabilirsiniz. E, bir de Itun'un yapmaya çalıştığı şeylerden... ...bahsedeyim... E, aslında İTÜ Bilim Merkezinin e, merkezi 97 ile 2002 yılları arasında e, çalışmaktaydı. Yani İstanbullara yaklaşık 4-5 sene hizmet vermişti. Daha sonra e, bir sekteye uğradı bu dönem ve e, 2007'nin Kasım iki pardon 2000, e, tabii 2007 2007'nin Kasım ayında itibaren tekrar hizmete girdi. E, bu an, şu anki ismi İTÜ Bilim Merkezi. E, ben e, internet adresimizi de vermek istiyorum. Çünkü gerekli bilgiler oradan alınabilir. www.bilimmerkezi.itu.edu.tr web adresimiz. İTÜ Bilim Merkezi olarak bizim önemsediğimiz, gerçi bütün kitleleri önemsiyoruz ama ilk öncelikli kitle ilk öğretim okulu öğrencileri. Geçen sene yaklaşık 13 bin ilk öğrencisi İTÜ Bilim Merkezi'ni ...ziyaret etti. Bu sene daha fazla olmalarını bekliyoruz. Biraz önce bahsettiğim web adresinden randevu alarak okullar bize gelebilirler. Bilim merkezi olarak TÜBİTAK'la ortak bir çalışmaya çalışma başlattık. Bu bir TÜBİTAK projesi, 4002 kodlu bir proje. Bu projenin amacı bilim okulları etkinlikleri yapmak. Biz de İTÜ Bilim Okulları Programı adı altında bir programa başladık. Bu programda yaklaşık üç hafta boyunca yaz aylarında ve kış aylarında on dört hafta sonu boyunca bize kaydolan öğrencilere arkeoloji, temel bilimler ve drama eğitimi vereceğiz. Bunun ilk örneğini Eylül ayı, pardon, evet, Ağustos sonu Eylül ayı içerisinde. Ali İhsan Hayırlıoğlu İlköğretim Okulu'yla, o okuldan 25 öğrenciyle gerçekleştirdik ve çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bizim için de çok hoş bir deneyim oldu bu. Gerçi bir pilot çalışmaydı, eksiklerimizi görmemize yardımcı oldu. Fakat bundan sonra bu kış döneminde iki grup olarak hafta sonları, cumartesileri böyle bir etkinliği bir başka iki okulla yapacağız. Ama gelecek yıldan itibaren bize... Bu etkinlikler kapsamında kişiler bireysel olarak da başvurabilecekler. Bunun da müjdesini buradan vereyim. Gerçi İstanbul'da hizmet verebileceğimiz çok ilk öğretim öğrencisi var. Bunun farkındayız. Yanılmıyorsam 2 milyonun üzerinde ilköğretim öğretim öğrencisi var İstanbul'da. Ama bu bir başlangıçtır. Umarım bir çığ etkisi yaratır ve başka bilim merkezleri, başka üniversitelerde bu taşın altına ellerini koyarlar. Ve bu şekilde daha fazla öğrencimize hizmet verme olanlarını buluruz. Peki ben şeyden bahsetmek istiyorum. Siz bir bilim eğlence gecesi düzenliyorsunuz. Çocuklara özellikle hitap ediyorsunuz çocuklara ve gençlere. Peki yapım aşamasında çocuklar yardımcı oldu mu size? Çocukların görüşleri alındı mı? Görüşleri alınmasından öte kendileri bizzat görevde alıyorlar. Hocamın da biraz önce bahsettiği MEF okulları İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elgin Lisesi ve Kemer okullarından Öğrencilerimiz İTÜ Bilim Merkezinde mevcut olan deneylerin başlarında görev alarak ki bu konulara daha önceden de derslerini çalışarak orada deneylerin sunumlarını gerçekleştirecekler. Bunlar 8. sınıf ilköğretim öğrencileriyle lise öğrencilerinden oluşuyor bu grup. Onun dışında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okumakta olan öğrenci arkadaşlarımız da bizzat etkinliğin tamamında çok çeşitli görevler üstlenmek üzere yer alacaklar. Ee, ve hani etkinliğin aslında bel kemiğini e, çocuklar ve gençler oluşturacaklar diyebiliriz. Biz hani organizasyonu yapıyoruz ama asıl görevleri o gece onlar üstlenecekler ki en doğru yapıda belki bu olabilir diye düşünüyoruz. Peki şunu da sorayım. Ee, davetiye nasıl elde edilebilir? Şimdi daha önceden daveti alan ve 26 Eylül için kendini hazırlayanlar vardır. Ama bugün bizi dinleyip de yarın gece katılmak isteyenler olacak. Ee, nasıl daveti elde edebilirler bir gün içinde? Davetiyeyi halen e, İTÜ Bilim Merkezi'nden elde edebilirler. İTÜ Bilim Merkezi aynı zamanda etkinliğin de gerçekleşeceği yer olan e, Taşkışla Kampüsü'nde yer alıyor. İTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Kampüsü'nün hemen arka tarafında, alt tarafında yer alıyor. Oradan davetiye temin edebilirler. E, etkinlik günü de e, daha e, erken saatlerde gelmek şartıyla e, davetiye e, temin edebilirler ama e, son ana bunu bırakmasınlar son anda hem e, kapıda büyük bir yığılma olur e, ve bilet kalmamış olursa içeriye girme şansları kalmaz e, hem de hani e, kapıda ki o etkinliğin sağlıklı bir şekilde yürüyebileceği yapıyı e, biraz bozmuş oluruz. Dolayısıyla daha önceden gelmelerini biz tercih ediyoruz. E, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim Merkezi'nin ben telefonunu verebilirim. E, bu telefonla önce bize ulaşsınlar e, biz onlara çözümü sunarız e, 0212 alan koduyla 251 60 13 e, bir daha tekrar edeyim 0212 alan kodu 251 60 13 Bu numaradan bize ulaştıklarında e, biz kendilerine gerekli organizasyonu yaparız ve gelip davetiyelerini e, bilim merkezinden temin edebilirler e, Çok kısacıkta bir e, fotoğraf yarışması vardı süremiz az kaldı hızlı bir şekilde bundan da e, bilgi alabilirsek e, kimler katıldı yarışmaya e, ödül töreni olacak mı ve konusu neydi yarışmanın? Evet. Bilgi. Geçen yıl e, resim yarışması e, düzenlenmişti bilim eğlence gecesi içinde. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen bilim eğlence gecesindeki yarışmanın türü fotoğraf üzerine 3 e, yaş kategorisi mevcut. A, mevcut 6 yaşla 12 yaş arası, 12-18 yaş arası ve 18 yaş üzeri yetişkinler de yine bu yarışmaya dahil olabiliyorlar. E, başvurular yoğun bir şekilde geliyor. Ödül töreni etkinlik gecesi her iki şehirde de gerçekleştirilecek. Eğer İzmir'den başvurular e, Ödüle layık görülmüşse orada İstanbul'dan başvurular ödüle layık görülmüşse burada İstanbul'da e, ödüllerini teslim alacaklar. E, ödüllerimiz çok büyük ödüller değil ancak hani e, gençlerimize ve e, çocuklara e, bu tip bir faaliyeti e, fotoğraf sanatını sevdirebilmek amacıyla e, biraz teşvik edici e, mütevazi ödüller diyebiliriz. Ee, ama arkadaşlarımızdan katılım oldukça yoğun oldu. Ayrıca kazanan fotoğrafların e, ve dereceye giren tüm diğer fotoğrafların da sergilenmesi iki bilim gecesinde de iki şehirde de aynı gece gerçekleştirilecek. Yalnız sanırım fotoğraflarla yarışmaya katılması geçtiğimiz pazartesi günü son buldu değil Sonra mi? erdi evet. Evet tamam. Ee, bize bu bilgileri verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Evet, bir şey. ee, tek bir şey, çok küçük birkaç tane teknik detay iletebilirim. İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Kampüsü'nde gerçekleşecek etkinlik İETT otobüsleri kaldırılacak çeşitli merkezlerden. Bunun bilgisini www.bilimmerkezi.itu.edu.tr adresinden edinebilirler arkadaşlarım. Ayrıca son dakikada bir aksaklık olmazsa ki olmayacağını öngörüyoruz. Ee, hemen Taşkışla Kampüsü'nün altındaki Şişli Evlendirme Dairesi Otoparkı da e, ziyaretçilerimizin e, arabalarını park etmeleri için kendilerine ücretsiz olarak tahsis edilecek. Bu bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. 26 Eylül gecesi hep birlikte bilim şenliğinde olmayı diliyoruz. Davetiyelere nasıl ulaşabileceğimizin bilgisini de sağ olsun konuklarımızdan aldık. E, haftaya Söz Küçüğüm programında görüşmek üzere. Ayrıca teknik masada bize yardımcı olan Faryal ya da çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.